Haram, besbellidir. Haram, gayrın malında tasarruf etmektir. Haram, açık ve kat'î delille yasaklanan, zina gibi, yahut şer'î cezası tayin edilen, yine zina ve katil gibi, yahut ukubeti beyan edilen, ölünün etini yemek, kan, domuz eti gibi, Yahut illeti açıkta bildirilen, şarap gibi şeylerdir ki, gayrimüslim dahi bunların İslam'da yasak olduğunu bilir. Şari'in kendisine tasarruf izni verdiği şeylerde şahıs, mecazen maliktir. O mülkte tasarruf helal, şari'in tasarruf hakkını vermediği yerde o şey haram olur mücerret şariain mülkü olana misal beytul mal vakfedilmiş şeylerdir. Hakim veya hükümdarın vakfedicinin şartlarına muhalif hükmü batıldır. Çünkü el eşbah ve nezairde kaydedildiği üzere ulema vakfedicinin şartlarına muhalif tasarruf batıl olduğu gibi hüküm de batıldır dediler. Binaen aleyh tanzim edilmiş bir vakıftan vakfedicisinin şartı ve izni olmaksızın muallimlere yahut başka şahıslara hizmet mukabilinde maaş vermek yahut salahiyetinden yahut ilminden yahut fakirliğinden dolayı o vakıf malından tahsisat çıkarmak şer'i şerife muhaliftir. Bu dahi haramdır. Maalesef şu anda Türkiye'mizde vakıflarda yapılan tasarrufların kısmı azamisi şeriate muhaliftir. Mesela vakfedici zengini fakiri toplayıp vakfiyemden iftar ve ziyafet yemeği verilebilir diye şart koşmadığı halde idareciler vakfın malından zengin fakir demek sizin toplayıp yemek yedirirler. Bunun mukabilinde yardım isterler. Bu dahi haramdır. Ebu Suud diyor ki, Ümera ve padişahlar tarafından yapılan vakıflar vakıf değil, beytul maldır. Çünkü kısmı azamisi kendi mallarından değil, devlet mallarından vakfı tanzim etmişlerdir. Böyle olan vakıflarda vazifeli olanlara vazife mukabilinde ücret vermek, yahut da şahıslara tahsisat çıkarmak caizdir. Hamevi de el-Eşbah ve Nezair'in şerhinde bunu nakletmiştir. Şer'i izin olmaksızın bu gibi şeylerde tasarruf haram olur. Gayrın mülkünde tasarruf etmek için verilen amirin emri merduttur. Çünkü amirin emri haramı helal kılmaz. Mesela bir amir bir şahsın malını almasını yahut denize atmasını yahut elbisesini yırtmasını yahut hayvanlarını boğazlamasını emretse bile memurun bu emri yerine getirmesi haramdır. Mücerred emriyle yaparsa zamin olur. Bu takdirde amir memuruna şartıyla icbar ederse kendisi de zamin olur mücerret emirle zamin olmaz. Böylece, senden alacaklıyım, alacağımı denize at diyen kimsenin emri üzere, borçlu alacağını denize atsa dahi zamin olur. Yani ödememiş olur. Çünkü bu takdirde emri mülküne tesadüf etmemiş olur. Aynı zamanda, şu duvarda bir kapı açıver denmesi üzerine, o duvarda kapı açan kişi, duvarın emredicinin olmadığı ortaya çıkarsa, sadece kendisi zamin olur. Fakat duvarın kime ait olduğu bilinmemiş, emreden de bana bu duvarda bir kapı aç demiş ise, açan değil, zira o ameledir, açıver diyen zamin olur. Bir şakinin, şu adamın mallarını elinden alın. Demesi üzere, malı alan yardımcıları yahut tabileri, aldıkları malı o şakiye teslim etmişlerse, beraber zamin olurlar. Telef etmişlerse, sadece kendileri zamin olurlar. Hasılı, emrin batıl olması için iki şart vardır. Birincisi, emrin gayrın malına tesadüf etmesidir. İkincisi, şer'i iznin olmamasıdır. Şu adamı öldürün demek de böyledir. Öldürenler katil olurlar. Öldürenlerin katil veya zamin olmamaları için de iki şart vardır. Birincisi, emredenin şer'i velayetinin olmasıdır. İkincisi, emrinin mülküne tesadüf etmesidir. Çünkü izni olmaksızın bir kimsenin mülkünde yahut velayet, vasiyet gibi şer'i izin yahut zaruret olmaksızın gayrın malında tasarruf etmek haramdır. Mesela evi harabe haline gelmiş, tarlası kullanılmaz hale gelmiş, yani uzun zamandan beri kullanılmamışsa dahi, Sahibinin izni olmaksızın, ev yapmakta, ağaç dikmekte, o tarlaya girmek ve kullanmak caiz değildir. Aynı zamanda, ortak olandan biri, diğerinin izni olmaksızın, müşterek hayvan veya taksiye binemez, bindiremez. Eşya ise kullanamaz. Ortağından izin almaksızın taksiye binilip, Taksi bozulursa, tamir parası binene ait olur. Nitekim İbn-i de bunu zikretmiştir. Ancak o hayvan demiş, biz taksi dedik. Mesela müesseseden izin almaksızın kullanılan taşıtın masrafı, kullanana aittir. Kendisi zamin olur ve şahsi işlerinde kullanması caiz olmaz. Birkaç yerde sahibinin izni olmaksızın mülkünde tasarruf caizdir. a. Bir mahallede bir ev yandığı takdirde, yangının mahalleye sirayet etmemesi için, bitişik evin, vilayeti ammenin izni olduğu için yıkılması caizdir. b. Balkonundan elbisesi, komşusunun avlusuna düşen kimsenin, avluya izinsiz girmesi caizdir. c. Malı alıp kaçan evine girse, mal sahibi izinsiz onun evine girebilir. d. Baba hastalandığı zaman oğlu, oğlu hastalandığı zaman babası, hastanın ihtiyacı kadar ondan izinsiz parasını yemek ve ilaç parası miktarında alabilir. E. Seferde olan arkadaşların içlerinden birisi öldüğü takdirde ölenin emtiyasını satıp teçhiz ve kefen işlerini görmeleri caizdir. Ancak artan parayı mirasçılarına teslim etmeleri farzdır. Çünkü seferde arkadaşlar bir evin ihali yerindedirler. Nakledildiğine göre İmam Muhammed'in arkadaşlarından birkaç kişi Hacca gitmişler. İçlerinden birisi vefat etmiş. Arkadaşları vefat edenin eşyasını satarak teçhizine harcamışlar. Dönüşlerinde olayı İmam Muhammed'e arz etmişler. İmam Muhammed Vallahu ya'lamul mufside minel muslih" ayetini okuyarak böyle yapmasaydınız fukaha'dan sayılmazdınız demiştir.